Hayatta kalmak için Altın Saatler Hazırlayıp sunanlar Nuray Aydınoğlu, Elvan Cantekin, Argun Yum ve Gürhan Ertür Açık Radyo'da Altın Saatler programındayız. Bugünkü programı Mehmet Nuray Aydınoğlu, Argun Yum, Elvan Cantekin, Muzaffer Tunca... Ve ben Gürhan Ertuğrul birlikte sunuyoruz. Halen evlerimizdeyiz ve programın kaydını Robin Thayer arkadaşımız gerçekleştiriyor. Açık Radyo'nun teknik ve idari ekibine bu zor dönemde sesimizi sizlere ulaştırdıkları için çok teşekkür ediyoruz. Efendim bugün 27 Ekim Çarşamba ve saat şu anda 11. Siz şu anda yaptığımız kaydı bugün saat 15.30'da dinleyeceksiniz.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 Ayatar, İnşaat Mühendisleri Odası İzmir Şubesi Başkanı. Eylem Hanım, hoş geldiniz. Merhabalar. Merhaba, hoş buldum. Hepinize selamlar, saygılar size. Evet, Nuray Hocam, evet. Muzaffer, siz e, İzmirlisiniz. İzmir'den programa katılıyorsunuz. Sizler de hoş geldiniz. Argun ve Elvan, merhaba, bulduk. Merhaba. sizlere de merhaba. Merhaba. merhaba. Evet. evet efendim, evet. Eylem Hanım'ı kısaca tanıtmak istiyorum. Belirtmiştim, İnşaat Mühendisleri Odası İzmir Şubesi Başkanı 2001 yılında Ege Üniversitesi'nden mezun oldu. Bir süre özel bir firmada şantiye şefliği yaptıktan sonra kendi firmasını kurarak yüklenicilik yaptı. İzmir İnşaat Mühendisleri Odası Şubesi'nde 2006-2008 yılları arasında örgütlenme sekreterliği, şube sekreter yardımcılığı, 2008-2019 arasında ise şube sekreterliği görevlerinde bulundu. Halen İSSU Yatırım Daire Başkanlığı'nda kontrol mühendisi olarak görev yapıyor. Evet tekrar hoş geldiniz Eylem Hanım. Ve ben hemen Muzaffer'i bugünkü programımızı nasıl yapacağız, hangi çerçevede yapacağız onları aktarması için sözü Muzaffer sana devrediyorum. Teşekkür ederim. Ee, Eylem Başkanımıza da ben de hoş geldiniz diyorum. Kendisi İzmir şubemizin ilk kadın başkanı. o yüzden de çok değerli bir arkadaşımız ve kadın mühendislerin e, İzmir'deki çalışmalarında önderlik ediyor. Ayrıca onu da belki e, ondan da bahseder. E, dolayısıyla kendisini kutluyorum. Ayrıca da e, İzmir depreminin 30 e, Ekim 2020'deki büyük acılar yaratan İzmir depreminin de yıl dönümünde İnşaat Mühendisleri Odası İzmir Şubesi olarak iki gün süren çok önemli konuşmaların aralarında bulunduğu bir sempozyum düzenliyorlar. Bana kalırsa ilk önce hem bir gene olarak İzmir'de İnşaat Mühendisleri Odası'nın çalışmalarından ama özel olarak da İzmir Depremi'nin e, getirdiklerinden, derslerinden e, bu programımızda bahsedebiliriz. Tabi ilk başta da belki sempozyumda neler olup neler bitiyor ondan da söyleyebilir e, eylem başkanımız. Evet, kendisinde söz. Çok teşekkür ediyorum. Öncelikle bu değerli programımıza, beni de dahil ettiğiniz için konuk ettiğiniz için elbette. Eee İki gün süren seyfozuğumuzla ilgili biraz bilgi vereyim isterseniz, 9. Temmuz depremine birinci yılının doğulmasına sayılı günler kaldı biliyorsunuz ve bu deprem de inşaat mühendislerinin yapı güvenliği konusunda özellikle ne kadar kritik bir noktada, önemli bir noktada olduğunu bir kez daha gösterdi. Yani her deprem sonrası e, hepinizin dikkatini çekmiştir. Sıkça depremin kendisini konuşuyoruz. E, fay hareketlerini konuşuyoruz. Ne zaman olacak? Nasıl artçı depremleri konuşuyoruz? Depremin kendisini konuşuyoruz aslında ama... Konuşmamız gereken konu, binalarımızı, yapılarımızı nasıl güvenli hale getirebiliriz konusu. Çünkü vatandaşın kafasındaki soru da bu aslında. Bu üretim sürecinde, yapı üretim sürecinde de tabii ki inşaat mühendisleri, multidisipliner bir konu elbette. Ama öncü rol oynayan bir meslek grubu, sorumluluğu oldukça yüksek olan bir meslek grubu elbette. O yüzden biz inşaat mühendisliği siz bir şubesi olarak depremin birinci yılına yaklaşırken, Böyle bir sempozyum planladık, düzenleme kararı aldık. Çok değerli konuşmacılarımız var sempozyumumuzda. Bir de sevgili Nuray hocamız. Gördük ki onu İzmir çok özlemiş ama İzmir'i o da özlemiş, onu da gördük. Tekrar davet etmeyi istiyoruz zaten, sözünü de aldık hocamızdan. Bir oturum açılış oturumuyla başladık sempozyumumuzda. Orada Nuray oldu, Erdem Hocamız vardı. Burada genellikle mühendislik hizmetlerinin durumu, yetkin mühendislik veya denetimin, bu yapı üretim sürecindeki denetimin o hayati öneminden bahsedildi. Onun dışında tabii... 30 Ekim depremi özellikle işte İzmir merkezinin 70 kilometre uzağında yaşadığımız bir deprem biliyorsunuz Bayraklı'da yıkımlara yol açtı. Çok sayıda hasarlı binamız var bizim İzmir'de. Bunun da özellikle ana etkenlerinden biri olarak gördüğümüz yapı zemin etkileşimi, zeminin yapıları olan etkisi olduğunu gördüğümüz için bizim de uzmanlık alanlarımızdan biri olan geoteknik konusuna değindik birinci oturumumuzda. Orada da çok değerli akademisyenlerimiz bizi aydınlattı. 30 Ekim depremi sonrası yaptıkları bilimsel çalışmaları bizlere aktarma fırsatı buldular. Biz de izleme fırsatı bulduk. Ve tabii ki yapı mühendisliği, deprem, yapı deprem mühendisliği açısından da bir oturumumuz vardı. Burada hem karşılaştığımız, deprem sonrası karşılaştığımız hasar durumlarına dair Burada tespit yapan bir akademisyenlerimiz gözlemlerini aktardı bize ve olmazsa olmamız tabii ki depreme dayanıp yapı tasarım ilkeleri üzerine konuşmalar gerçekleşti. Ve sorumluluktan bahsettim meslektaşlarımızın ciddi sorumlulukları var dedik. Bu sorumluluklarla ilgili de hem bilgi sahibi olması gerektiklerini düşündüğümüz için birçok soruyla karşı karşıyayız aslında meslektaşlarımız açısından şu anda. Bu konuya da değindik bu sempozyumumuzda ilk birinci gününde. Mesleki sorumluluk sigortası ve tabii ki İMO'nun da bu yetkinliğe, mesleki uzmanlık konularına bakışına dair de bir sunum oldu. Şu anda da değerli üç akademisyenimiz sunumunu gerçekleştiriyor, beşinci oturumu. Hem güçlendirme üzerine bir vurgu yaptı. Az önce Alper hocamız çok da kıymetli bir grubu bence. Bizim açımızdan da oldukça önemsediğimiz bir alanımız bizim güçlendirme alanı. Çünkü çok sayıda hasarlı binamız var. Yani Yapısı soğuna İzmir'de güven duymadığımızı söyleyebiliriz. Dolayısıyla tüm bu yapısı soğunu bir anda yıkıp yeniden yapmak mümkün değil. Ekonomik de değil, güçlendirme de bir seçenek olduğunu ortaya koymamız lazım. Bunu özellikle uygulamamız lazım. Bu seçeneğe dair bir yaklaşım geliştirdi. Maliyet üzerinden bir yaklaşım geliştirdi ve onu sundu. Şimdi de Barış ve Kaan Hocamız ODTÜ'de görev yapan Büyükşehir Belediyesi'nde yaptığımız bir protokol kapsamında Bayraklı ilçesinin Önceliklendirme çalışmasını, deprem risk açısından, önceliklendirme çalışmasını gerçekleştirdik. Ona dair bilimsel sunumları var. Kurumlarımızdan katılımcılar var. Büyükşehir Belediyesi'nin ve Çevreştiricilik il Müdürlüğü'nün temsilcileri bizlerle olacak bugün içerisinde. Onlar da yaptıkları çalışmayı aktaracaklar. Bir yandan DASK gerçeği var elbette. DASK. Da bilgi verecek, bilgi aktaracak bize hem bu süreçte yaşananlar üzerinden hem de e, sigorta sisteminin önemine vurgu yapmak için ve e, tabii ki kentsel dönüşüm başlığımız var. Bugün e, öğleden sonra yapılacak oturumda bu konuyu da e, inceleyeceğiz. Yapılan çalışmalar üzerinden değerlendirme yapma imkanı bulacağız ve yapı denetim sistemi. Yapı denetim sistemini hem e, ülkemizde hem de e, yurt dışında yapılan örneklerle sunumlar açıklanacak, yapılacak bugün. Böyle aslında biraz belki yorucu ama dolu dolu geçecek bir sempozyum planlamıştık. Şu anda da gayet doyurucu gittiğini düşünüyorum. Katılım da güzel. Mesela da takip ediyor. Eminim ki ...rebaş notları şekilde bilgiler zaten internet ortamında da olacak, ulaşabilecek destektaşlarımız. Böyle bir sempozyum gerçekleştirdik. Yani tabii ki burada bir amaç var, bu sempozyumun bir amacı var yaptığımız her iş gibi. Vurgulamamız gereken konuları tekrar, belki açılış konuşmasında ifade etmiştim, bazı konuları tekrar ifade edeceğiz... Çünkü bunlarla ilgili maalesef e, olumlu sonuçlar alamamış bir noktadayız biz. Ama bazı konularda yeni e, olarak ele alacağız, değerlendireceğiz. Ben faydalı geçeceğine inanıyorum meslektaşlarımıza kentimiz adına da e, umarım e, faydalanacak bir e, sempozyum olur diye düşünüyorum. Olumsuz bulduğunuz e, konular nedir? Yani burada e, geçtiğimiz bir yıldan e, elde ettiğiniz dersler nedir? Onu bir özetler misiniz? Oda olarak Tabii. yaptığınız çalışmalar çerçevesinde. Şöyle aslında e, karşımıza çıkan şey özetle bir e, bu yapı üretim sürecinde bir kurulu bir sistem var. E, başında bunu söylemek lazım. Bu sistemde bir hata var. Yanlış giden şeyler var. Ya gerçekten şu anda daha önceden de zaten takip ediyorduk birçok bilimsel gelişmeler mümkün ve önümüzde. Ama bu kadar bilgiye, deneyime yıllardır zaten aynı şeyleri yaşıyoruz, aynı sorunlarla karşı karşıya kalıyoruz ama bir türlü akıl pozisyondayız maalesef. Dolayısıyla bu sistemi sorgulamamız gerektiğini düşünüyoruz biz. Yani 17 Ağustos depremi bir milattı hepimiz için. Çok köklü değişiklikler de oldu yöretmelikler anlamında. Yasalar çıkartıldı. Elbette ki olumlu adımlar da atıldı burada. Ama son 17 Ağustos'ta yapmış olduğumuz basın açıklamasında biz İzmir'de, İzmir merkezi yaşanacak bir depreme işaret etmiştik. Ve karşılaşabilecek tabloyu ifade etmiştik. Biz o depremi yaşamadık biliyorsunuz. Bir uyarı depremi diyoruz 30 Ekim depremine. Ama o depremi yaşamaktan da kooper pozisyondayız şu anda. Dolayısıyla hep aynı şeyleri yaşayıp bu kadar bilgiye rağmen, bu kadar deneyime rağmen hep aynı şeyleri yaşayıp yaralarımızı sarma noktasındaki maharetle ömülmek aslında bir başarı değil bizim için. Bu bilgi düzeyinde başarı değil. Bence en büyük olumsuzluk bu. Ama bunun dışında... İşte mühendislik eğitiminden başlayarak mühendislerin e, aldıkları sorumluların yetkilerini e, maalesef e, yasalar nezdinde kazanmamış olması da e, en büyük etkenlerden biri diye düşünüyorum. E, bu e, üretimin e, rant üzerinden e, ilerlemesi, e, mühendislik hizmetlerine e, gereken önemin verilmemesi maalesef e, gerçekten altını çizmek istiyorum. Bu bilgi düzeyinde. Bize yakışmayan bir durum olduğunu düşünüyorum. E, mühendislik eğitimi dedim çok sayıda inşaat mühendisliği bölümü var biliyorsunuz. E, ne akademik kadrosu yeterli bu üniversitelerin ne, ne de fiziksel yeterlilikleri var. E, bunlar elbette e, mesleki kaliteye yansıyacak. Yarın öbür gün meslektaşlarımız olacak bu kişiler. Üniversiteye girerken bir başarı sıralaması var biliyorsunuz. İnşaat mühendisliği bölümünde 300 binde o başarı sıralaması. Bunun acilen değiştirilmesi lazım. Yani iki matematik neti, eksi, eksi fizik, e, kimya neti ile bir kişi inşaat mühendisliği bölümüne girmemesi lazım. Nasıl bir doktora, e, hekimlerimize çok güveniriz bilirsiniz. Niye? E, çünkü e, sağlığımızla ilgili bir sorun yaşadığımızda çok ciddi bir sağlık problemi yoksa e, doğrudan e, müdahale ile sağlığımıza kavuşuruz ve bizim için hızlı çözüm yetedikleri için kıymetlidir. Ama inşaat mühendisleri için de durum böyle. Yani doğrudan can güvenliğiyle ilgili bir meslek taşıyoruz biz. Ama depremler tabii belli periyotlarda yaşandığı için bu değer maalesef deprem sonrasında açığa çıkıyor. Ama bu düzen, bu kurulu düzen maalesef mühendislerin o anlaması gereken o karar alıcı pozisyonda olmasını engelliyor. Bence en büyük sorun bu Zafer Başkanım. Eğitim sisteminden ama işte bizim yetkinliklerimiz, uzmanlık alanlarımız bunlar çok önemli konular. Bu dönemin başında biz İzmir Şubesi olarak tüm uzmanlık alanlarımıza yönelik kurullar oluşturdu. Çünkü önemsiyoruz. Bir de tek bir alana yığılmak mümkün değil. İşte sonuçta çok sayıda da inşaat mühendisi var. Birçok uzmanlık alanımız var. Buna yönlendirmemiz de gerekiyordu. Yeni gelen genç nesele. Ama e, bilgi düzeyimizi daha ileriye taşımak elbette, faydalanmak e, amacıyla da böyle kurular oluşturduk. E, uzmanlıklar, yetkinliklerimiz, bizim yetkin mühendislik yasası ki Nuray Hocam zaten e, isim babası dedik. Ve e, çok iyi vurguladı e, dünkü açılış konuşmasında önemini. E, yetkin mühendisliğin hala yasalaşmamış olması gerekir. Gerçekten bence artık yakışmıyor. Yani bizim ülkemize yakışmıyor. Tekrar aynı şeyleri konuşmamamız gerekiyor diye düşünüyorum. Evet, Eylem Hanım biz geçen haftaki programda 1996 yılında İzmir'de İnşaat Mühendisleri Odası'nın yürüttüğü çalışmaları dinledik. Hem Muzaffer'den hem de Nuray Hoca'dan. Ve çok enteresan, belki de Türkiye'deki tek örnek, İzmir İnşaat Mühendisleri Odası 150 bin, bin binayı gözden geçirdiler ve bunu raporladılar. Yani bırakalım son bir sene önceki İzmir depremini senelerden beri İzmir'deki riskler çok net biliniyor. Ve biraz önce de belirttiğim gibi inşaat mühendislerinin yürütmüş olduğu çalışmanın Türkiye'de ikinci bir örneği yok özellikle bu bu kadar yüksek sayıda binanın incelenmesi konusunda ve tabii ki o günden bugüne baktığımız zaman bir yandan da şöyle bir değerlendirme de yapmak mümkün bir arpa boyu yol gidememişiz sanki diye düşünüyor insan ve işte en son bayraktaki ağır hasarlardan zaten bahsettiniz bu anlamda ben şunu sormak istiyorum özellikle Kamu yönetiminin İzmir'de bulunan kamu yönetiminin ve e, yerel hem yönetimlerin hem İzmir Büyükşehir Belediyesi aynı zamanda ilçe belediyeler olmak üzere bu konudaki yaklaşımları nasıldır ve nelerle karşı karşıya kalıyoruz? Çünkü son derece hassas bir çalışma yürüttüğünüz ve detaylı olarak ele aldığınız e, çok net e, belirttiğiniz e, açıklamalardan sonra böyle düşünüyorum. Bu yerel yönetim ve e, kamu yönetimi e, kurumları açısından durumu nasıl değerlendirirsiniz? Bunu merak ediyorum. Bahsettiğiniz çalışma, Nur Yocalar'ın da e, yürütücüsü olduğu e, Radius projesi, 96 yılında başladan çalışma. Dediğiniz gibi İzmir için e, ve aslında ülkemizde bir ilk çok sayıda dünyada çok sayıda il başvuruyor bunun için ama İzmir seçilen pilot il olarak belirleniyor. Tabii ki deprem öncesi 99 deprem öncesinde bunun değerinin çok anlaşılmadığını görüyoruz ama deprem yaşandığı zaman o büyük deprem yaşandığı zaman yani ülkenin ekonomisini de can kayıplarının yanında elbette ekonomisini de ciddi sarsan o deprem yaşandıktan sonra aslında ne kadar hayati olduğunu Anlıyor herkes, herkesim anlıyor bu projenin ne kadar önemli olduğunu görüyor e, ve dediğiniz gibi çok kapsamlı bir çalışma, ya yani bir senaryo e, İzmir için bir senaryo oluşturulmuş. Bunun hala güncellenmediğini söyleyebilirim. Güncellenmesi gerektiğini de ifade etmem gerekir elbette. Ama e, İzmir'i e, bir anlamda hani görece daha şanslı bir ilk e, olarak adlandırabiliriz. Niye? Sonuçta böyle çalışmalarda yürüten bir irade de var elbette. Hani bu da bir artı diyelim. Hani haklarını yemeyelim kimsenin. Çünkü işte radyos projesi olsun. Gene inşaat mühendisleri odası olarak 2009 yılında İzmir Valiliği tarafından düzenlenen bu afet riskinin azaltılması ile ilgili bir sempozyumda yine aktif rol almıştık. Küçük çaplı bir alanda böyle bir tarama yapmıştık. 2012 yılında İzmir Büyükşehir Belediyesi ile 9 Eylül Üniversitesi ile birlikte Maltepe ve Seferihisar ilçelerinde bir yapıstoy emvarilerinin çıkartılması çalışmasını yapmıştık. Ancak dediğiniz gibi yani böyle bir irade var aslında bir şey hiçbir şey yapmayalım denmiyor. Ama tabii ortaya çıkan sonuçlar da e, ürkütüyor idarecileri bence çünkü çok büyük sosyal bir mesele bu. Yani sadece yapı güvenliği değil elbette, sosyal bir mesele gerçekten ortaya çıkan. Dolayısıyla erteleniyor. Önümüze çıkacak tablo ürkütüyor aslında idarecilere. Ama deprem olduktan sonra artık önlerinde duran bir ödev oldu. Bunu da gördüler. Özellikle İzmir Büyükşehir Belediyesi bu konuda bir irade gösterdi. Ve bizimle işte Bayraklı ilçesinde yaklaşık 33.100 bin 100 binanın envanterinin çıkartılması risk değerlendirmesi açısından da deprem risk açısından önceliklendirmesi çalışmasında başlattık ve bitirdik, teslim ettik. 30 Ekim'de de sonuçlarını paylaşacak Büyükşehir Belediyesi. Şu anda da akademisyenlerimiz bunu bilimsel yönüyle ilgili bilgi aktarıyor zaten. Yani Hanım, Eylem Hanım bu konuda biraz bilgi verebilir misiniz bu envanter çalışmasının ayrıntıları kısaca nedir? Tabii hocam. Dört Mart tarihinde bir protokol imzaladık Büyükşehir Belediyesi ile ve burada daha önce bilimsel anlamda geliştirilen yöntemler var. Yani ne dedim? Aslında bir yapının güvenliği için neden bahsedebiliriz? Bir deprem yönetmeliğimiz var, bir de 6.36 sayılı yasa kapsamında kentsel dönüşüm yasası dediğimiz riskli yapı tespiti var. Ama tabii tüm binaları ...bu şekilde incelemek mümkün değil. O zaman başka bir yöntem geliştirilmesi gerekir deyip... ...böyle bir yaklaşımla akademisyenlerimizin geliştirdiği birçok yöntem var. Hızlı tarama teknikleri dediğimiz. Bu yöntemlerin içerisinden seçilen birkaç yöntemle... ...şu anda oluşturulan bir formlarımız var ve hem sahada inşaat mühendisleri tarafından öncesinde bir eğitime tabi tuttuk inşaat mühendislerini önce işte protokolümüzü imzaladık. Sonra hangi yöntemleri seçeceğimiz belirlendi akademisyen. Bu arada Ortadoğu Teknik Üniversitesi ile çalışıyoruz bu kısmı. Akademisyenlerimiz tarafından belirlenen yöntemler çerçevesinde bir form oluşturuldu. Veri toplamamız lazım sonuçta binalardan ve bu formlar için öncesinde bir eğitim gerçekleştirdik proje kapsamında çalışarak inşaat mühendislerine. Bu eğitimi sonunda bir sınav yaptık. Bu sınavdan da işte 80 üzerinde alan meslektaşlarımız proje kapsamında görev alma hakkına sahip oldular. Ve iki yolla hem sahadan hem de projesi üzerinden bilgi topladılar. Saha ekipleri bir deneyimli bir de daha genç bir meslektaşımız tarafından oluşturduk. çünkü artık Malçova seferisleri bir form üzerinden eline dolduruyorduk ama teknoloji gelişti. Şimdi bir tablet yazılımı geliştirdi hocalarımız gene. Bu tablet yazılımı üzerinden de genç meslektaşlarımız daha pratik yapacakları için deneyimlerle faydalanmaları açısından böyle bir ekip oluşturduk. Sahada bir takım bilgiler toplandı ve aynı işlemi proje alanında da yaptık. Tabi pandemi ortamı arşiv edip çalışmak mümkün değildi. Arşiv projeleri proje kapsamında ihtiyaç duyduğumuz bilgileri arşiv projeleri projelerde taradık ve bunun üzerinden de e, bilgiler toplanarak tabii denetimini gerçekleştirdik Bu Şubede de bir koordinasyon ekibi oluşturduk. Burada ciddi bir koordinasyon ekibi oluşturduk. E, Altı mühendis çalışıyor bu anlamda da. E, önce e, gelen verilerin e, hızlı kontrolü, yerinde de gidip bakıldı. Hani bir Belki anlaşılmayan bir durum da olur ki bunlarla da karşılaştık. Yerine tekrar eğitim yaptık. Sürekli bir eğitim zaten aktif bir şekilde takip ettik meslektaşlarımızı bu anlamda. Çünkü bizim için verinin güvenliği çok önemliydi. Yani bu değerlendirme en önemli şey verinin doğru gelmesi. Bu konuda işte bir koordinasyon ekibi kurduk o yüzden. Bizim ekibimizden çıkan son hali hocalarımıza aktardık. Ve bir önceliklendirme çalışması gerçekleşti. Evet ben hemen Sizin, şunu sordum. Evet. Buyurun buyurun, buyurun, buyurun Gürhan Bey. Ben hemen şunu sormak istiyorum. Üye sayınız nedir Eylem Hanım İzmir'de? 9 binin üzerinde. Evet, bu, e, kaç kişi bu e, son çalışmaya aktif olarak katılıyor? E, hocalarımızla birlikte diyeyim. 175 kişilik bir mühendis ekibi. Yürüttü bu çalışmayı. Çok teşekkürler. Buyurun Nuray Yutam. Ee, benim merak ettiğim bir konu var. Eminim e, çoğu insan tabii şey Bu çalışmalarınıza hatta depremden sonra e, sizin ve belediyenin yaptığı çalışmalara İzmir 9 Eylül Üniversitesi maalesef katkıda bulunmuyor. E, bu o, tabii e, nazik bir konu, siyasi bir konu ama bunu da belirtmek gerekiyor. Anladığım kadarıyla siz e, bu durumda e, Ortadoğu Teknik Üniversitesi'ndeki e, öğretim üyesi değerli arkadaşlarımızla e, şey yaptınız. Tabii arkadaşlarımız gerçekten bu konuda çok yetkindir. Ama hadi gönül isterdi ki tabii yerel üniverseniz e, orada da bu konuda çok değerli arkadaşlarımız var, genç arkadaşlarımız var, biliyoruz, tanıyoruz. Onların katkıda bulunamama durumu Yani bulunma imkanının kendilerine verilmemesi, hatta geçen yıl depremden hemen sonra yapılan bu e, ortak akıl şeyinde ben de bir sunum yapmıştım. Orada da hiçbir 9 Eylül Üniversitesi mensubunun söz alamamış olması çok e, tuhaf bir durum. Bunu da e, dinleyicilerimizin bilmesi lazım. Yani bu denli artık insan hayatını şey yapan yani... Bir afet durumunda dahi siyasi görüşlerin ön plana çıkarılması hakikaten e, çok üzücü bir durum. Bunu e, bir durum, evet, Kesinlikle. bunu Hayır. bu konuda bu konuda sizin de söyleyecekleriniz olacağını düşündüğüm için bunu teşekkür ederim hocam. Evet. Dediğiniz evet. gibi hani çok tuhaf e, diyerek nazik davrandınız gerçekten de çok acı bir durum. Aslında gerçekten de hani ifade ettiğimiz yani böyle özellikle afet anlarında dedi ki bu can güvenliği dediğimiz noktalarda bu kavramın siyaset üstü bir şekilde ele alınması lazım. Bir de üniversite, bilim yuvası kime güveneceksiniz değil mi? Hani bu e, üniversitelerin, o akademisyenlerin bilgi deneyimlerini almamız gerekir, faydalanmamız lazım bu kentin de. Meslek odası olarak da bu da elbette ki ihtiyacımız var Ama bu kentin de ihtiyacı var. Dediğiniz gibi biz Balçova Seferi'yi sahip projesini, protokolünü 9 Eylül Üniversitesi birlikte yürütmüştük. Çok değerli akademisyenlerimiz var gerçekten de. Çok emekleri var bu işin yürütülmesinde, koordinasyonlarında çok çok ciddi emekleri var gerçekten de. Bu projeye başlarken biz de tabii onlarla çalışmak istedik. Bu arzudaydık. Hep niyetlerimiz bu yöndeydi. Birlikte çalıştık. Nasıl yapabiliriz birlikte çok toplandık ve görüştük aslında ne yapabiliriz nasıl bir yöntemle gidebiliriz diye bunu kurguladık. Ancak maalesef tabii protokolün yapılması aşamasında bir takım yazışmalar yapılması gerekiyor. Odamıza yaz bir üşevdesi yer alır mısınız diye tabii ki dedik. Memnuniyetle dedik. aynı yazı 9 Eylül Üniversitesi Rektörlüğüne de gitti ama olumsuz bir cevapla geri döndü maalesef. Gerçekten çok acı hani bizim de yüreğimiz yandı hani bundan. Ancak sonuçta biz artık protokolü imzalamak durumundaydık. Yapılması gereken bir işti ve e, imzaladık. Ardından Ortadoğu, bu alanda çalışma yürüten e, deneyimi olan ve bizim odamızın da yapı da görev alan meslektaşlarımız, akademisyenlerimiz de e, Orta Teknik Üniversitesi ile bilgi deneyimlerinden faydalanmak için elbette bunu da biliyoruz. E, onlarla bir protokol yaptık, çalışmalarımızı yürüttük ama Gerçekten de çok güzel bir çalışma, çok titiz bir çalışma yürüttüğümüze inanıyorum. Çok kıymetli hocalarımız gerçekten de. Evet, İzmir 9 Eylül Üniversitesi yönetimini kötü bir örnek olarak kayda geçiyoruz Altın Saatler programında. Hakikaten çok garip ve kötü bir örnek. Evet, şimdi bir küçük ara verelim. Müzik parçamızı dinleyeceğiz Eylem Hanım. Ondan sonra programımıza ikinci bölümle devam edeceğiz efendim. the city lies heart made of but the human will give no love. See, I've been through the desert on a horse with no name. It felt good to be out of the rain. In the desert, you can't remember your name, 'cause there ain't no one for to give you a no pain. Radyodayız. Altın Saatler programının ikinci bölümündeyiz. Bugün konuğumuz Eylem Ulutaş Ayatar, İnşaat Mühendisleri Odası İzmir Şube Başkanı. Evet, e, Muzaffer hemen sana söz vermek istiyorum tekrar. Evet, Eylem Başkan bir de tabii e, bu e, deprem sırasında odanın çalışmaları, orada karşılık, karşılaşılan güçlükler, daha sonra bu binaların güçlendirilmesi konusunda ortaya çıkan sorunlar. Bu konuda bize bir şeyler anlatabilir misin? Evet, dediğiniz gibi işte deprem sonrası aslında ciddi bir kaosla karşılaştık. Bir afet durumu söz konusuydu. Yani aslında binanın yıkıldığını söyleyebiliriz ama öncelikle ulaşım anlamında ciddi sorun yaşadık biz İzmir'de. Yani yıkılan bölgeye ulaşmak hepimiz için çok zor oldu. Biz elbette ki durumu tespit etmek için gittik. Ama müdahale etmesi gerekenlerin ulaşımı da zordu. Bu en büyük zorluktu öncelikle. İnşaat mühendisliği odası İzmir Şubesi temsilen ilk olarak işte AFAD, Çevre Şehircilik İl Müdürlüğü, Büyükşehir Belediye Başkanımız, ilçe Belediye Başkanları üzerinden ulaşma gayretinde bulundum ve e, durumu anlamak için hani bir desteğe ihtiyaç var mı Desteğimiz gerekiyorsa bu desteği sunalım diye aslında aramıştım e, ve tabii ondan sonra e, tabii ki hasar tespitleri gündeme geldi hasar tespiti ile ilgili çok sayıda şubemize de e, başvuruda bulunan vatandaşlarımız vardı verdiğimiz cevap şuydu Biz e, burada teknik desteği çevişecek il müdürlüğüne Sunacağız. Çünkü onlar yetkili biliyorsunuz. Ee, hani görüşmelerimiz de bu yöndeydi. Ee, dolayısıyla hani başvurunuzu oraya yapın. Biz oraya destek sağlayacağız demiştik. Ee, ve sürekli olarak Çevre Şehircilik il müdürlüğüyle Müdürlüğü ile de e, temaslarımız oldu bizim. Ee, bize birkaç sefer gittim geldim. Hatta Mimarlık Odası İzmir Şube Başkanımızla da gittik. E, görüşmeler yaptık. Hani bize bir alan verin e, ve e, o alanda tespitlerimizi yapalım. Meslektaşlarımız var. Bu konuda daha önce birlikte e, vermiş olduğumuz eğitimlerde sertifikalandıran meslektaşlarımız var diye. E, olumluydu görüşmeler. Biz katılacağımızı düşündük. E, ancak sonra bize Cuma günü deprem oldu. Cumartesi olumluydu görüşmelerimiz. Pazar sabahtan biz meslektaşlarımızı yönlendirdiğimizde dediler ki inşaat mühendislerinin odasına ihtiyaç yok. Yani tekil olarak gelebilirsiniz buraya e, ama inşaat mühendislerinin odasının adına gelemezsiniz böyle olunca tabii hem çok üzüldük. Yani İzmir'de yana başımızda bizim de yerimiz biliyorsunuz Bayraklı'da. Yadı başımızda bir deprem yaşandı. E, ve bizim alanımız e, elbette ki biz de e, bu sürece dahil olmak istiyoruz ama dahil edilmiyoruz. Böyle bir durumla karşılaşıınca biz e, bir karar aldık. Ve dedik ki tamam öyle olsun ama bize güveniyor İzmir halkı. Bizim desteğimize ihtiyacı var. Dolayısıyla toplanma alanında, afet toplanma alanında bir çadır açtık ve meslektaşlarımıza çağrı yaptık. Dedik ki bu alanda ihtiyaç, desteğe ihtiyacımız var. Görevlendirilen, daha önce yetkilendirilen meslektaşlarımızın yanında. Çünkü sayısal da bir çoğunluğu yakalamamız lazım. Dolayısıyla burada meslektaşlarımıza çağrı yaptık ve onları hemen hızlıca, bir eğitim verdik. Sayın Profesör Doktor Alperliki sağ olsun kırmadı bizim davetimizi. Hızlıca çevirecek İl Müdürlüğü'nde verdi eğitimin aynısını bize de verdi ve sahaya çıktı meslektaşlarımız görüşlerini sundular İzmir halkına bilgi sahibi olmak istedikleri noktada destek olmaya çalıştık. Tam da var. Evet bir soru gelmiş. Aslında çözüm ortağımız bizde. Yani inşaat mühendisleri odasının adı var orada. İsmi var. Ancak e, maalesef burada da hani siyaset devreye girdi e, ve e, o çalışmalarda biz e, resmi olarak yer alamadık. Ama fiili olarak görevimizde bulunduk, bu görevi yerine getirdik. Evet, e, Elvan sende bir soru daha var sanıyorum. E, ben hemen bir kere yorum yapmak istiyorum. Tamta hizmet grubu içerisinde çözüm ortağı olarak bulunan IMO'nun... E, Kurumsal olarak e, afet bölgesine alınmaması ya da birlikte çalışılmaması esasında TAMP'ın e, işlemediğinin e, ve işletilmediğinin çok ay, ciddi bir e, göstergesi. Bu bence Türkiye'deki afete müdahale açısından e, bir felaket. Yani kendi başına bir afet bu. E, yani, kabul edilecek bir şey değil bu. Hakikaten e, yani, hizmet grupları niye var, e, niye bu çözüm ortaklıkları oluşturuluyor anlamış değilim. E, bu şeyi e, tampon açılımı Türkiye afetle müdahale planı. E, onu hemen dinleyicilerimize hatırlatmak açısından söyleyelim. Yani Türkiye'deki afetlere e, genel bir e, şey ülke bazında ve e, il bazında nasıl müdahale edileceği bu planlar üzerinden yapılıyor. Bu planlarda e, işte işbirliği yapılacak kurumlar teker teker belirlenmiş vaziyette ve orada olup da sahaya sokulmaması e, bir kurumun e, hakikaten çok ilginç bir olay. Benim sorum şöyle esasında ben biraz geriye gideceğim. Siz dediniz İzmir'de işte çeşitli ilçelerde bina tespitlerinin yapılması, risk tespitlerinin yapılması söz konusuydu. Genel olarak esasında İzmir'de afet risklerinin azaltılması konusunda ve mevcut riskler, işte iyileştirme, güçlendirme gibi çalışmaların yapılması konusunda İzmir'de bir ciddi bir potansiyel olduğunu düşünüyorum ben. Gerek insan kaynağı açısından, gerekse de e, işte ekonomik kaynaklar açısından İzmir belki de Türkiye'de bu işi en kolay e, organize edebilecek, düzenleyebilecek e, bir yapıda olduğunu düşünüyorum. Siz de söylediniz zaten bir çevre illerde eğitim falan vermeye başladık şu belediye. Bu konuda e, böyle bir gelişme var mı? E, sizin e, herhangi bir şekilde İzmir Büyükşehir Belediyesi de dahil olmak üzere bir... E, bir stratejiniz var mı? Şöyle aslında bu sefer başkanın bir sorusuna cevap vermemiş oldu. Güçlendirme ile ilgili de e, bir soru vardı, sizin sorunuzda da vardı. E, aslında şu anda maalesef güçlendirmeye çok da güvenilmiyor. Hani bu, böyle bir e, yanlış bir inanış var. E, ancak e, az konuşmanın başında da ifade ettiğim gibi, yani çok sayıda bina var. E, Bunlar hepsini işte kentsel dönüşüm kapsamında yıkıp yeniden yapmamız. Mümkün değil, akılcıl değil, ekonomik de değil. Dolayısıyla güçlendirme konusuna özel olarak eğilmemiz gerekir. Zaten yapılarımızın tasarımında, hani dün de tartışıldı, hatta Röy Hocam'a da sordular. Hemen sonrasında kullanım, deprem sonrası kullanım üzerine gitmez. Belli hasarlar bekleriz biz yapılarımızda deprem sonrasında. Güçlendirme için de aynı şey geçerlidir. Ama... Bugünden yarına can güvenliğini sağlama noktasında güçlendirme çok iyi bir seçenektir. Gerçekten de bunu özellikle vurgulamak isterim. Çok daha küçük maliyetlerle biz yapılarımızı belki hasar alabilirler deprem sonrası. Ama güvenli hale getirebiliriz, can kaybını önleyebiliriz. Maalesef biz de yani genelde Türkiye'de, İzmir'de özel bir durum değil bu. Ama böyle bir inanış var. Bunu kırmamız lazım. Ben inşaat mühendisleri odası olarak ben de bu şeye katkı sunmak isterim. Bunu hedefe koyduğum hedeflerden biridir diyebilirim bu konuyu güçlendirme konusunda. Potansiyel konusu evet hani nispeten aslında bayraklı ilçesine dönüp bakalım. Ekonomik düzey açısından bakalım. Ee, ...yenilenme anlamında... ...hani orta düzey... Hani ...artık orta düzey kalmadı bu ekonomik düzende ama... ...orta düzey diyebileceğimiz... ...kişiler yaşıyor e, Bayraklı'da... ...ama onlar da... E, ...tek başlarına kaldığında... ...ekonomik olarak yapılarını... ...yenileme noktasında... maalesef o güçte değiller... ...yenilemiyor insanlar... ...hani böyle bir ekonomik inşaat maliyetlerinde bir artış var zaten... ciddi bir artış var... ...hepimiz görüyoruz... ...çok hızlıca yükselen bir eğri var burada... Ama aynı zamanda insanların alım gücü de çok düştü. Ekonomik anlamda gerçekten de sadece kendimizi geçindirebilir bir pozisyondayız. Hani başka ihtiyaçlarımızı karşılayamaz durumdayız. Dolayısıyla ortada ekonomik anlamda ciddi bir problem de var. Yani buna çok bağlı bu konu. Evet siyasal bir irade lazım. Burada bu konu gerçekten siyaset üstü bir şekilde ele alınması lazım. Kamunun burada görevi vardır. Hani devletin e, insanları, vatandaşlarını sağlıklı, güvenlik konutlarda barınma hakkını, e, hakkıyla yaşatma sorumluluğu vardır. Kamu burada gücünü göstermelidir. Biz yıllardır hani ifade ettiğimizde sanki siyaset yapıyormuşuz gibi ifade ama bunu siyasi gibi yapılabilir. Bunun politikası söylenmelidir. Hani biz deprem vergileri ne için verdik? Şu anda yıkılan yapıların yenilenmesi için ya da güçlendirilmesi için. Değil mi? Hani bu deprem vergileri ne için toplandı? bir kaynak yaratılması için toplandı. Dolayısıyla bunların devreye sokulması gerekti. Yani bu da kamunun kamu gücünün gerçekten kendini göstermesi gerekti. Vatandaş tek başına bırakılmamalı. Çözülmüyor çünkü. Çözülmüyor. Şu anda o noktadayız biz. Evet. Nuray Hücağım size söz verebilir miyim şimdi? Evet. Gerçekten önemli konulara değindiniz. Evet. Benim tabii temennim e, bu çalışmanın, yani özellikle sizin çalışmalarınızı. Yani bu arada onu da söyleyeyim. Siz envanter çalışması diyorsunuz ama bunu e, terminoloji olarak yanıltıcı olabileceğini düşünüyorum. Yanlış anlamayın lütfen. E, e, envanter deyince ben bilgi toplamayı anlıyorum. yani e, Ama siz bilgiyi topladıktan sonra, Biraz önce detaylı olarak açıkladığınız programın birinci kısmında bir takım e, belirli yöntemlerle tabii yaklaşık bazı yöntemlerle yapının e, performansını, olası performansını e, da analiz ediyorsunuz. Yani bunun içinde değerlendirme de var. Yani Türkçedeki yerleştirdiğimiz terimle. Yani performans değerlendirme. Ona göre belli bir öncelik sırasını tespit etmiş oluyorsunuz. Onun için... Envanter çalışması deyince ben hatta hep söylenince bilgi toplamakla sınırlı diye anlamıştım. Ama daha sonra dün de açıkladınız toplantıda. Onun da ötesinde. Şimdi bu çalışmaları hakikaten bütün İzmir çapına hiç gecikmeden teşmil etmek lazım. İstanbul'da da benzer çalışmalara başlandı. Bilmiyorum iki çalışmanın arasında herhalde bir ee, yöntem birliği yok gibi geliyor bana. Anladığım kadarıyla İstanbul'da daha farklı bir yöntem şey oldu. İstanbul'da belli bir noktaya da gelindi. Ee, ileride belki bu iki yani her iki de değerli çalışmalar olduğu kuşkusuz. Bu iki yöntemin de birbirleriyle karşılaştırılarak değerlendirilmesinde yarar olabilir. bu Daha sonra biraz gelişince herhalde bunlar da yapılacaktır diye düşünüyoruz. Şimdi bir konu da benim aklıma gelen e, bu radius projesi dolayısıyla dün de sohbet olarak da aramızda konuşuyorduk. E, radius projesinde aynı zamanda binaların dışında kent altyapısıyla ilgili değerlendirmeler de vardı. E, tabii bunu da İzmir'de yeniden yapmak lazım. Yani şunu söylemem lazım. Tabii radius projesi bugünkü olanaklara göre çok daha sınırlı olanaklarla yapıldı yani bugün aradan 25 sene geçti neredeyse Dolayısıyla kent altyapısı içinde köprülerin durumu mesela İstanbul yani dün akşam arkadaşlarla konuşuyorduk e, şehrin girişindeki köprüler özellikle e, epey eskidi bu köprüler ve çok hayati e, trafik bakımından çok önemli güzergah üzerindeler yani Bunların bir tanesinin bir depremde yıkılması şehrin trafiğini alt üst edebilir, şehre girişi engelleyebilir. E bunun dışında tabii diğer altyapı sistemleri, kanalizasyon, e, su, e, gaz falan. Şimdi bu konularda da herhalde e, belki aciliyeti olmayabilir tabii binalar kadar ama bunların da e, bu çabanın içine girmişken herhalde oda olarak bu konularda da önderlik yapabileceğinizi düşünüyorum. O konuda şey, düşüncenizi evet. almak isterim. Sağ olun evet. hocam. Dediğiniz gibi radius bir senaryoydu. Yani İzmir üzerinde bir senaryo. Çok daha kapsamlı. Yani olması ve yenilenmesi gereken bir şey. İçinde altyapı da vardı. Ee, aynı şeyi düşünüyorum ben de. Hatta e, hani ne zaman düzenleriz unutam bilemiyorum ama altyapı konusunda da hani ayrı bir sempozyum. Kıyı liman ve altyapı. Konusunda evet. ayrı bir sempozyum düzenliyoruz. Ee, dediğim gibi tarih detayı daha şu anda verebilecek durumda değilim. Ee, köprülerle ilgili bir takım çalışmaları duyuyoruz ama detayıyla ilgili çok fazla bilgim olmadığı için ona giremeyeceğim. Ee, hani odamız olarak en azından orada bir şeyimiz yok, ee, katkımız olamadı, bilgimiz yok diyelim. Evmater ee, konusunda haklısınız hocam. Tabii kısaltmamak lazım aslında yaptığımız çalışmayı. Bazen hızlıca envanter diyoruz. Hani sonuna deprem risk açısından öncelendirmesini ekliyorum. Ama bu projenin e, envanter kısmı da var. Yani e, o verileri alıp, e, çünkü işte dediğim gibi 30 Ekim'de e, Büyükşehir belediyesi açıklayacak bunu. Ama bir bina kimlik belgesi e, de hazırlama e, durumumuz var. E, dolayısıyla e, vatandaş biliyorsunuz işte konut almaya gittiğinde salona bakıyor, mutfağa bakıyor, e, cephesine bakıyor. Hani onun dışındaki detaylarla çok ilgilenmiyor. Ama onlara bak buna da bakman gerekir diyeceğimiz bir takım ulaşabileceği bilgiler, bir belge hazırlama niyeti var Büyükşehir Belediyesi'nin. Ee, bu da hani envanter anlamında kısmı kendi tabii ki kendi altyapıları açısından bir envanter onlar açısından Büyükşehir Belediyesi'nin kendi coğrafi bilgi sistemleri açısından da diyebilirim bir altyapı bir envanter anlamına geliyor ama ikisini birlikte kullanmak gerekir katılıyorum. Yöntemlerle ilgili de evet hocam farklılık var İstanbul'la bizim yürüttüğümüz projede. Biraz tabi bu o yaklaşımdan da yola çıktı. Şu yaklaşımdan yani her binayla ilgili bilgi alalım yaklaşımından. Hani böyle bir istek vardı İzmir'de, Büyükşehir Belediyesi'nde. Dolayısıyla her binaya girebilmek için aslında binada daha net konuşmak için ne kadar çok bilgi alabilirsek o kadar çok net konuşuruz o binayla ilgili. Ee, gelişebilir bu yöntemler. Ama her binaya girmek de mümkün olamıyor tabii. İşte vatandaş rızası gerekiyor. Buradaki kurgu her binayla ilgili bir şey söyleyebilmek, bir bilgi çıkartabilmek ortaya. O yüzden biraz daha geriden uzaktan ama projesine de bakarak elbette bu yaklaşımlar üzerinden yürüttük çalışmamızı. Evet, ben hemen şunu sormak istiyorum. Şimdi siz sempozyumu canlı yayınlıyorsunuz. Evet. Ee, acaba daha sonra sempozyumun tamamını e, izlememiz mümkün olabilecek mi? Evet, Güran Bey. E, İmoiz bir YouTube kanalında şu anda canlı olarak yayınlanıyor ve orada yani. kayıt altına alınıyor. Her oturum başlığına ayrı ayrı olarak alanlar açtık. İzleyenler, izlemek isteyenler oradan takip edebilirler. Evet, biz tabii programı erken saatlerde kaydettiğimiz gün belki de akşam son dakikalarına yetişebilir dinleyicilerimiz. Ama aynı zamanda İzmir İnşaat Mühendisleri Odası internet sitesini de gözden geçirmelerini önerebiliriz. Çünkü tempozyuma ilişkin bütün detaylar var. Evet Muzo, sende e, söz. Evet. E, ben şunu anımsatmak istiyorum. E, hocamın, Nura Hocamın e, sorusuna. Geçmişte radyus projesi kapsamında e, ortaya atılan saptanan eksiklerin bir kısmı e, o dönem e, eylem planı çerçevesinde e, İSU ee, tek yani elektrik idaresi ve e, diğer benzeri e, karayolları e, bir takım önlemler aldılar. Mesela ben biliyorum bütün tek trafolarını sabitlediler o yollar üzerine. İşte İSSU yine benzer e, çalışmalar yaptı. Sağlanlaştırma, güçlendirme çalışmalar yaptı. Karayolları o dönemde Japonlarla ortak bir Çalışma yaptı ve zannediyorum o köprü ayaklarında, sözü edilen köprü ayaklarında bir güçlendirme çalışması yaptı. Dolayısıyla ortaya çıkan nazara şu oldu, bu bizim radius Projesi'nde yani İzmir Deprem Master Planı'nda dikkat çekilen altyapı problemlerinin önemli bir kısmında güçlendirme ve onarım konuları halloldu diye biliyorum ben. Onu bir hatırlatmak istedim. Evet. Evet. Ee, Bence son çalışmalar. Yani bu toparlayabiliriz. <gülüyor> evet. Yani bu çalış, çalışmaların e, böyle yararı oluyor. Tabii şimdi aynı şekilde e, demin Eylem Başkan bahsetti. E, bu güçlendirme ve yeniden e, konut yapma konusundaki e, sorunlarında böyle tartışmalarında açılacağını umuyorum. Çünkü bir takım sorunlar var. E, bana göre. Hatalı bir şekilde pişeviçe e, Bakanlığı e, yeni konutları daha alçak katlı yaptı. 5 e, bin konutu daha e, eskiden Atatürk ormanı olan e, kısımda e, planlıyor e, ilave konutları yıkılan konutlar yerine. E, fakat bu arada orta hasarlı konutlar da sıkıntı var. İşte orada bir e, kredilendirme Büyükşehir Belediyesi'nin e, bunları bir Dünya Bankası kredisiyle yapma teşebbüsü var. Bunları umarım önümüzdeki e, toplantılarımızda e, altın saatlerde görüşürüz. Böyle sıkıntılar da var. Ben sözü e, Eylem Başkan'a bırakayım. Evet, e, Eylem Hanım e, son o, dileklerinizi, önerilerinizi rica ediyoruz. Teşekkür ediyorum ben de. Ee, dilek, dilek aslında tabii ki e, bu özellikle hani, ilimizin afete karşı dirençli bir hale getirilmesi, altında ülkemizin ve e, artık bu yılda yani bu e, kadar teknolojinin, bilimin, mühendisliğin ilerlediği bu yılda artık can kayıplarını yaşamamak hani, ana niyetimiz bu olsun. Ee, ama tabii buna varmak için e, tekrar söylüyorum, bilgi düzeyimizin e, yeteri kadar olduğuna inanıyorum. Burada gerçekten de net iradelerin, siyasi iradelerin ortaya konulması gerektiğini düşünüyorum. E, bu irade ortaya konulursa e, eminim ki e, daha güzel günlerde bir araya geliriz diyorum. Hani Bu umutla bırakayım, çok karamsar e, konuşmak istemem diyebilirim. Hep e, umudu barındırmamız lazım. Bunda ısrarcı olmamız lazım. E, programın ismi gibi çok altın değerinde konular gündeme e, getiriyorsunuz aslında. Ben takip ediyorum e, sizleri de. E, çok teşekkür ediyorum. E, beni de e, davet ettiğiniz için İnşaat Örneği Sıvıdası İzmir Şubesi olarak görüşlerimizi ifade etme fırsatı yarattığınız için çok teşekkür ediyorum hepinize size çok teşekkür ederiz ve gerçekten İzmir İnşaat Mühendisleri e, Odası e, şu, e, gerçek e, ve e, çok değerli bir örnek sergiliyor. E, bütün arkadaşlara e, mesajımızı iletirseniz, teşekkürlerimizi iletirseniz çok seviniriz. Sağ olun. Evet evet. Çok teşekkür ediyorum. Çok teşekkür, teşekkür ederiz. Eylemadım. Sağ olun. E, Programınıza önemli bir katkı sağladınız. Başarılar başarılarınızın devamını diliyorum. Çok teşekkür ediyorum hocam. Saygılar sunuyorum hepimize. Evet. Bugün Altın Saatler programında konuğumuz Eylem Ulutaş Aykar. İnşaat Mühendisleri Odası İzmir Şubesi Başkanı. Ee, gelecek hafta yeni bir Altın Saatler programında görüşmek dileğiyle hoşça kalın. Hoşça kalın. Hoşça kalın. İyi günler. Teşekkürler. İyi günler diliyorum ben de. Sağ olun. Tekrar görüşmek dileğiyle.